Evet Açık Radyo'dayız Açık Dergi programını dinliyorsunuz 19 Ocak özel yayınımız devam etmekte bir konuğumuz var. Bu yarım saat içerisinde Fransa'dan ulaştık kendisine Zeynep Gedizlioğlu bizlerle beraber telefon hattımızda. Zeynep Hanım hoş geldiniz Açık Dergi'ye veya Açık Radyo'ya. Hoş bulduk. Evet sizlere esasında Hranting anısını adadığınız Susma'da. İsminiz eee eseriniz e, vesilesiyle burada konuk ediyoruz. Bu e, ay içerisinde yayınlanmış olan yeni dergisinin 2. sayısında eserinize hakkında bir analiz vardı. Gürcü nöskişinin bu vesileyle haberdar olduk ve eee sizlere eee ulaştık ve şu anda ne mutlu ki buradasınız. Grant Dink anısına adadınız bu eserinizi. Sizlerle konuşmak üzere buradayız dediğimiz gibi. Ama eee esasında merak ediyorum çünkü bir yandan çok önemli bir olaydan bahsediyoruz. Renting'in katli derken ve özellikle toplumun duyarlılığında ciddi görünümleri olmuş ve bir şekilde yankıları da giderek büyüyen bir olay dene denebilir. Renting'in katli dişi ve bunun esasında bir müzikal formda karşımıza çıkıyor olması bizi çok çok ilgilendirmekte. Bu kısmı esasında temel olarak bu söyleşiyi yapmaktaki bizim eee izgimizi teşkil ediyordu ama öncesinde sizin yurt dışında da eee olduğunuzu düşünerek birazcık ranting olayı, Flandranting'in katli eee yurt dışında acaba nasıl yankılandı? Oradaki insanların duyarlılığında nasıl yer etti? Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Susmadan önce bunları konuşmak isterim eğer bir sakıncası yoksa. Tabii ki kesinlikle büyük bir yankısı oldu benim izlediğim kadarıyla uh France Thinking katli. Ee ve bu yankı son senelerde giderek de büyüdü. Yani Almanya'dan izlediğim kadarıyla böyle ayrıca Fransa eee medyasında da onu gördüm. Eee evet. fakat bu ya yani bu yankının aslında buradan gördüğüm kadarıyla iki eee ucu var. İki var birincisi bu olayın eee eee tabii traj trajedi seviye eee yani Türkiye'deki bu eee demokrasi problem yani demokrasiyle ilgili yaşanan bu problemden düşüncelerini söylediklerine başlarında nasıl bir şey geliyor onun <gülüyor> bu bunun eee وجودu dinlerde yaşanıyor o. Evet. Gerçi tabii ki kesinlikle eee merkezde. O evet. böyle yani bunun böyle olduğunu ben de düşünüyorum. Onun için eee bu tepkiyi açıkçası yadırgamıyorum yurt dışında da. Evet. Eee fakat başka bir kısmı da eee Türkiye'de Almanya'da başlayan da aslında giderek de bu bilincin yani buradan Türkiye'ye bakınca ben de bu bilincin de giderek eee keskinleştiğini hissediyorum. Eee fantin kin katli ile eee aslında belki de hep içinizde olan bu tepkinin eee dışarı doğru şey yapması yani çıkıyor olması ve ifade edilmesine adeta bir psikolojik oldu aslında. Maalesef böyle bir şey eee yine sebebi olması bir yandan trajik ama bir yandan da bunun belki de eee umuyorum ki olumlu bir ucu da var. Eee ve bu yurt dışında da görülüyor. Yani 2007'de hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Bu kadar çok insanın bir araya gelmiş olması. Yani ben açıkçası şahsen hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım yüzla 100 yüz binlerce insanın eee İstanbul sokaklarında bir araya gelmesi yani benim için de çok özeldi. eee tecrübeydi. Evet. Çok yoğun bir tecrübeydi. Eee ve zannediyorum bu telsizde görüldü. Gördüşünde. Evet. Evet, bunu yani böyle söyleyebilirim. Evet, eee Frunting anısına adanmış olduğumuz eserin ismi Susma. Eee burada esasında ilk baktığımızda eee tam olarak hani Susma elimden bahsediyoruz yoksa biz seni eee emir durumum var susmamak üzerine bir şey mi o kısım benim de ilk gördüğümde kafamı e, kurcalamıştı. Zannedersem esasında özellikle Frontin'in mesela rejim tarafından muhalif bir ses ama birçoklarımız için de bu kadar karşıdan bakmayıp vicdanın sesi olduğu düşünüldüğünde evet. onun öldürülmesinin de esasında bir sesin susturulması eee olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız ve bir yandan da esasında sizin bahsettiğiniz aslında söyleşinin başından eee bu yana da benim e, birazcık da bilinçsizce de olsa eee işaret etmeye çalıştığım gibi başka türlü bir seslenme hali de eee ortaya çıktı. Ne yazık ki Frank Ting'in ödül düşün ardından bir hı hı. yankı oluştu. Eee eserinizi tabii müzikal açıdan okuyacak yetkinlikte asla diyelim. Hem siz buradayken zaten benim bana da düşmezdi ama bu e, olmasın. <gülüyor> bu bu bu perspektiften acaba bir yorumda bulunmak çok mu ileri gitmek olur? Kesinlikle değil. Eee yalnız orada samimi olmam gerekirse eee Gülçin'in şişinin yazısında eee yani buna gerçekten eee benim de çok hoşuma gitti orada bahsetmiş olduğum şey. Yani bu bestenin eee başlığıyla ilgili, susmayla ilgili. Hı hı. Aslında sanıyorum o mangırkısı o yani çünkü Gülçin Öz kişi orada gerçekten iki anlamdan bahsediyor. Bir, birincisi susma eyleminden. Hı hı. Bir de eee evet sonunda ünlem işareti. Aslında ünlem işareti olan susma. Hı hı. Eee yani sesini çıkarmaya ve konuşmaya devam et anlamına gelen eee susmadan bahsediyor ve ben açıkçası o eee Analizine gerçekten çok hoş buldum. Söylediği o şeyi çok hoş buldum. Fakat samimi olmam gerekirse benim için eee aslında o sonunda ünlem işareti olan susma oradaki hikaye. Yani eee susma eylemi değil. Gerçekten şey. Yani bir yandan aslında Frankenstein'in eee bir daha hiçbir şekilde konuşamayacağını ve sesini çıkaramayacağını eee ve aslında durulmuş olduğunu bilmeme rağmen içimden hem ona susma diyorum. Eee yani bu imkansız bir eee talep, bir dilek. Eee onun için de, benim içimde eee yani üzüntü yaratan aslında bir dilek. Hem onu ad oraya e, yansıttım. İkincisi de şey. Kendime aslında içimden susma diyorum. Yani evet. onun benim eee hani coğrafik eee tarihimle de e, hayat hikayeleriyle açıkçası bir alakası var <gülüyor> ki bu hayat hikayesi ama benim için gerçekten hepimizin yani bizim hepimizin yaşadığı kader eee ile de bir alakası var. Çünkü orada biz ortak bir kader yaşıyoruz ve ben kendimi eee buna e, çok bağlı hissediyorum. Onun için de hem kendimiz ma diyorum hem de sustuğunu bildiğim halde Frank Dink'e susma diyorum. Hem de ne biliyorum size susmamızı mı evet. yani. Evet. Biz de hep beraber bir şekilde seslenmeye devam ediyoruz esasında. <gülüyor> Birbirimize Trump'ın da sesinin susturulmamış eee olduğunda bu eeelar düşünüldüğünde ümit etmekte hatta ümit etmekte bir sakınca yok diyeceğim hatta görüyoruz da e, bir şekilde onun sesi de çoğalıyor. Sizin <gülüyor> esenizle bunun bana kalırsa çok çok iyi göstergelerinden bir tanesi. Evet dinleteceğiz dinleyicilerimize de sağ olun siz gönderiyorsunuz Fransa'dan daha önce bir kaydı yapılmış zannedersem susma evet, başlıklı evet. 2 numaralı ee, yaylı dörtlüsünün. Evet. Bu... Evet bu besteyi de ben zaten 2007 senesinde ses besteledim. Hı hı. 2007 yılının Temmuz ayında Arditi Quartet'in Lüksemburg'da yapmış olduğu premiyer hal olacak sanki. Evet. Peki yine de ben biraz daha uzatmak istiyorum. Aslında eserin bestelenişi hakkında, o süreç hakkında söyleyecekleriniz olabilir mi acaba? Temmuz diyorsunuz. Temmuz'a kadar olan durumda sizin vicdanınızda ya da zihninizde nasıl bir hareketlenme oldu? Yani zaten insanın bu olaya herhangi bir tepki vermemesi imkansız bunu da çeşitli şeylerde gördük. Binlerce kişinin sokaklara çıktığını 23 Ocak'ta hepimiz hatırlıyoruz. Sonrasında çeşitli üretimlerle de esasında bu buralara insanlar bir kere daha dokunmaya ve buradan çoğalmaya çalıştılar ama sizin üzerinizde eee Azever Gerçe çok iyi anlatmıştınız susma, eee susmak e, kelimesi üzerinden ama biraz da süreci belki anlatmak isterseniz çok sevinirim. Tabii. Eee um ama beste çizine eee aslında ben kafamda beslemeye başladığımda eee 19 Ocak'ta eee birkaç saat sonra Grand Tink'in atletizminden sonra biliyorsunuz bir kaç saat içinde çok sayıda insan evet. ön bire raya gelmeyi e, başardı. Eee ben de oraya doğru yürüyordum Rumeli Caddesi'nde hatırlıyorum Ağustos derbisine doğru ve uzaktan e, o insan seslerini duymaya başladım ve susma diyorlardı gerçekten. Eee orada aslında hem benim kafamda bestenin eee besteye ismini kafamda eee verdim hem de besteyi gerçekten yapmaya başladım. İçeride e, o hikayeye çalışmaya başladı ben de yani. Eee şöyle bir şey var. Bir kere eee O duyduğum şeyin e, müzikal kalitesi benim için çok kayın edici. E, çünkü çok sayıda insanın bir araya gelip e, hep beraber bir şekilde seslerini duyurmaya çalışmalarının bence gerçekten e, yani duygusal yoğunluğu dışında bence e, benim için müzik o zaten. <Gülüyor> Onun için de ondan daha e, ilham verici, daha inspire edici bir şey düşünemiyorum zaten eee o bana dediğim gibi bu ilk içme ilk tohumları attı. Eee hissi de eee çok yoğun ama aynı hepimizin tanıdığı bir hüznü. بسki eee ama bir yandan da eee ilerleme, devam etme hissi. Yani devam etme isteği. O hepimizin aslında içinde olan eee ve itimizin aslında dilediği ilerleme hissi çok çok kez bir şekilde önümüze engeller konulsa da eee bu süreçten bu süreç çok sık bir şekilde kesintiye uğrasa da bir sürekli devam etmeye çalışıyoruz ya. Hı. İşte bu, bunun da benim için hem çok heyecan verici, çok harekete geçirici hem de bir yandan çok hüzünlendirici bir duygusu var. Ve bu besteyi yaparken de hep içimde o a, duyguyu hissettim açıkçası bile bile de o duyguyu içinde tuttum hı hı eee ki eee gerçekten şeydi üretimi yani evet yani eee beste de bunun için e, yani aslında müzikle ilgili şimdi zaten büyüyeceğiniz bir şey üstünde ben çok fazla şey söylemek istemiyorum evet ve tanımlamalarda bulunmak istemiyorum ama benim için eee etki, tepki e, ve devam etme sürek, e, süreklilik e, çabası ve o çabanın yine de e, kesintiye uğruyor olması ile ilgili aslında. Evet. Hı. İsterseniz burada bitirelim Zeynep Hanım çünkü zannedersem tam sırasıdır e, eserinizi tamam. dinlemenin. Arditi Kuartet'ten dinleyecektik. Künyesini esasında duymak isterim. Bir de kaç senesinde ve nerede kaydedildiğini? Tabii eee 2007 Temmuz ayında eee Lüksemburg'da eee Lüksemburg Congrès salonunda ilk projemizi gerçekleştirmiştik. Evet. Sayın Hanım çok teşekkür ediyoruz hem eserinizi yayınlamamıza imkan ve izin verdiğiniz için hem de programımıza katıldığınız için eee Fransa'dan. Umarım tekrar görüşürüz diyorum ve kolaylıklar diliyorum size. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.